Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Geçtiğimiz hafta buğday için oldukça hareketli bir hafta oldu. Hem buğday için hem de buğday üyeleri ve buğday dostları için. Geçtiğimiz cumartesi Şişli'deki %100 ekolojik pazarın 5. yılını kutladık. 5 yıl önce %100 ekolojik pazar açıldığında tezgah sayısı onlarla e, ifade ediliyordu. Bugün yüzü aşmış durumda. E, beşinci yılda dostlarımız da bizimle birlikteydi e, ve e, şarkılarla, türkülerle, horonlarla kutladık beşinci yılımızı. E, yüzde yüz ekolojik pazarlar e, bugüne geldiğinde binlerce tüketiciye e, ekolojik ürünleri ulaştırmak dışında ve sağlıklı ürünleri ulaştırmak dışında ekolojik ürün çiftçisinin sayı, sayısının artmasına, ekolojik ürün çeşitliğinin artmasına neden oldu ve e, Bunlardan da belki daha da önemlisi ekolojik pazarların yaygınlaşmasına neden oldu ve ekolojik pazarlar için çok önemli bir model oldu. Ee, ve yüz ekolojik pazarlar e, Türkiye'de yaygınlaşmaya devam edecek tüketicinin ve çiftçinin de desteğiyle. Ee, i̇kinci etkinlik ise e, pazar günü, geçtiğimiz pazar günü 19 Haziran'da yapılan Slow Food İstanbul Convivium'larının e, Tatuta ekolojik çiftlik ziyaretleri. Projesine, Buğdayın Tatuta Ekolojik Çiftlik sertleri Projesi'ne destek olmak için düzenlediği bir etkinlikti. Ama bu etkinlikte çok önemli başka bir şey daha vardı. Başka bir özellik daha vardı. Mart ayında kaybettiğimiz buğdayın kurucusu ve Tatuta çiftliklerinin ekolojik pazarın buğdaydaki pek çok projenin fikir babası Victor Ananias'ı andık bu etkinlikte. Hep birlikte ve e, Slow Food İstanbul Kovvimyumları e, Viktor Ananiyaz'a şükranlarını sundu e, e, bu etkinliklerin ve bu projelerin fikir babası olarak. E, Slow Food İstanbul Kovvimyumları'nın düzenlediği bu etkinlikte... E, Slow Food üyeleri yaptıkları gerçek gıdayla ve yerel ürünlerle gerçekten kaynağını bildikleri ve nasıl üretildikleri bildiği, bilinen ürünlerle çok güzel bir sofra donattılar ve bizlerle bu yiyecekleri paylaştılar bu etkinlikte. Tatuta ekolojik çiftlikleri ziyaretlerinin e, bu projenin yaygınlaşması için ve bugün 62 olan çiftlik sayısının artması ve sistemin e, devamlılığı için e, Tatuta projesine ve Buday Derneği'ne üye oldular, bağışta bulundular e, ve. Ee, çok güzel bir etkinlikti gerçekten, çok sıcak bir etkinlikti. Buradan bu etkinliğin organizasyonunu üstlenen e, ve bu etkinliği e, etkinlikle ilgili e, kapılarını bize açan fikir sahibi damaklar, yağmur böreği ve balkon bahçeleri Slow Food konveyimlerine çok teşekkür etmek istiyorum. E, bugün de buğdayın, e, Buğday Derneği'nin... E, Kırsaldaki merkezi olan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde, kırsaldaki ayağı olan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'ndeki bir etkinlikten e, bahsetmek istiyoruz. E, Güneşin Aydemir, Buğday'ın e, yönetim kurulu başkanı, e, konuğum. Hoş geldin Güneşin. Hoş bulduk. E, güneşini bırakmıyoruz İstanbul'a geldiğinde. E, ayağının tozuyla hemen aldık radyoya. Bize e, önümüzdeki günlerde e, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek olan Yaşam Okulu'ndan bahsetmesini istiyoruz. Evet, benim için 1-7 Temmuz tarihleri arasında Yaşam Okulu düzenlenecek. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde ikinci kez düzenlenecek. Yaşam Okulu'ndan bahsetmeden önce istersen biraz Çamtepe'den bize bahseder misin? Tabii. <gülüyor> Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi fikri aslında 2004 yılında ortaya atılmıştı. Biz buğday şu anda buğdaydan bir, bir grup, buğday çalışanı olarak diyelim, kırsalda bir merkez oluşturmak ve kırsalda yaşama tohum atmak amacıyla kaz yerleştik. Burada şu anda kaz dağlarındaki köyde ee, ve o bölgede yerleşen e, üyelerimiz, Burdayın e, üyeleri e, yaklaşık 5-6 kişilik bir e, ekibiz. E, Victor da aramızdaydı. Evet. E, aynı ekipteydi. E, onun sayısını azaltıyoruz Efendim? çünkü hala orada. <gülüyor> e, şöyle, e, orada... Bizim e, aslında oraya gidiş amacımız şöyle e, aslında buğdayın kökeni kırsal yani buğdayın bütün tohumları kırsalda atılmıştı ve e, gücünü de oradan alıyor e, geleneklerimizden alıyor işte hala da o, o gelenekleri devam ettiren çiftçiler yaşlı teyzeler e, amcalar onlardan alıyor e, kırsalla olan, toprakla olan bağımızı güçlendirmek ve hep taze tutmak için yeniden e, kırsala dönmek e, ve orada bir e, alanımız olsun, bir noktamız olsun amacıyla e, seçmiştik burayı biz. Ve e, 2004 yılında, 2005 yılında e, daha hızlanmak üzere e, burada bir, e, gene üyelerimizin, birkaç üyemizin e, bağış ve destekleriyle bir ekolojik yaşam merkezi inşa ettik. E, bütün tasarımını e, ve uygulama e, dönemindeki koordinasyonunu gene Victor'un e, sahip olduğu tecrübe ve bilgiyle e, yaptık. E, ve tamamen yerel malzemeler, e, geleneksel teknikler kullanılarak e, ekolojik prensiplere uygun bir bina inşa edildi orada. Hı hı. E, tabii bina tek başına bir şey ifade etmiyor. Onun içini her zaman olduğu gibi <gülüyor> hayallerle doldurmak gerekiyor. E, bizim burada yaptığımız hayal de şuydu. Buğdayın e, hep e, işte dergisiyle bugün yaşam rehberine dönüşmüş olan dergisiyle bütün yayınlarıyla e, yaptığı işlerle yaymaya çalıştığı hayat tarzını Bizzat uygulayarak örneklerini ortaya koyarak gösterim e, halinde e, insanlarla paylaşmak hı hı. E, böyle bir hayatın mümkün olduğu konusundaki ümit doğumlarını dağıtmaktı e, ve e, merkezin zaten işte bütün o inşa tekniklerini kullanmasının sebebi de bir yandan kendisi bir gösterim merkezi işte topraktan e, yapılmış olması sorunları var ara sıra hı hı. akıyor ama biz onu <gülüyor> yeniden yapıyoruz. O bir deneme süreci. Yani hayatın kendisi gibi. Evet, ee, aslında sürekli ilgi <gülüyor> istiyor sonuçta. O da evet. e, yaşayan bir bina. Tamamen evet, evet. yaşayan bir bina. İşte içinde e, bir hafta gitmedik mi doğa hemen kendine katmaya çalışıyor. Örümcekler ağ yapıyor. İşte içinde e, börtü ve hatta yeni bir kırlangıç yuvası. Kırlangıçlar yuva yaptı. <gülüyor> Engelleyemedik. Sonra da izin verdik. <gülüyor> e, dolayısıyla e, tıpkı doğanın kendisi gibi hı hı. Ee, insan ve doğa e, arasındaki o ince hani mücadele diyeyim bir yandan ya ee, hep deniyoruz gözlüyoruz kendimize bakıyoruz falan hani öyle bir e, deneyim alanı olarak şu anda e, çalışıyoruz orada hı hı. Ee, ve tabi işte bütün yıl boyu 2011 yılını bu deneme programlarını ayırdık ee, Nisan ayında başladı ee, ve Aralık'a kadar Hı -hı. sürecek evet. bir yoğun eğitim programımız var. Evet. Ee, bu eğitimler nedir diye sorarsınız. Evet, ee, evet. Yani yaşam okulu bunlardan biri ama <gülüyor> geçmişte yaptığın eğitimlerden birkaç başlık verebilirsen ya. Evet. Eğer. Ee, yani ekolojik yaşamı ilgilendiren bütün alanlarda e, ...Buğday dergisinin müdavimleri bilirler. <gülüyor> yaşamın hiçbir alanını dışarıda bırakmadan der deniyordu orada. Hı -hı. E, aynen Çamtepe'de işte e, o modeli devam ettiriyor aslında. E, örneğin homeopati e, alternatif sağaltma e, ile ilgili olarak e, homeopati kursu yaptık. E, onun dışında işte masal anlatma atölyesi e, yapılacak önümüzdeki dönemde. E, çocuklarla anne çocuk Hı -hı. programları e, yaptık. Hı -hı. E, üniversite öğrencileriyle sosyal girişimcilik üzerine bir program e, yaptık. Bu programı devam ettireceğiz önümüzdeki hı hı. dönemde. E, ve şimdi de işte Temmuz ayı aslında dört ayrı etkinliğe ev sahipliği yapacak Çamtepe. Bunlardan bir tanesi biraz önce senin de söylediğin Yaşam Okulu. Ee, ve arkasından işte keçe atölyemiz var. Hı hı. Gene masal anlatma atölyemiz var. Ve doğa gözlem okulu var. Evet. Çamtepe gerçekten kendi ruhuna uygun <gülüyor> ve kendi e, e, fiziğine uygun, e, yapısına uygun bir programla devam ediyor. E, evet. e, yaşam okulu nereden doğdu, nasıl doğdu ve nasıl bir fikirle doğdu ve aslında yaşam okulu neyi kapsıyor? E, bundan biraz bahseder misin? Tabii. Ee, şimdi aslında bugün yaşadığımız e, sorunlara baktığımız zaman yani hem insan toplulukları olarak hem de coğrafyalar ve gezegen olarak baktığımızda e, iç içe halkalar şeklinde düşünürsek işte çok çeşitli sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. İşte nedir bunlar? Doğanın yok olması, türlerin yok olması, iklimin değişmesi, hastalıkların artması, gıdaların gittikçe sağlıksız bir hale gelmesi, suların toprağın kirlenmesi, azalması, bozulması. Bunlara bağlı olarak, bunların aşırı aşırı kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan başka özümlerin yarattığı sorunlar iklim değişikliği, sorunlar. Programı, evet. i̇klim değişikliği Hı -hı. işte daha çok enerji ihtiyacı gibi Hı -hı. E, ya da biraz daha genişletelim işte sosyal adaletsizlik açlık e, biraz daha genişletelim ekonomik e, kriz bunalım. Hı -hı. bunalım bütün bunların aslında en temelinde yani bunların hepsi buzdağının görünen parçaları gibi ya da sonuçlar olarak düşünürsek aslında en kökünde insanın doğayla olan bağının kopması e, olduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Biz en azından. Yani bu da hep bunu söyledi. <gülüyor> <gülüyor> e, doğayla ve birbiriyle olan iletişimin bozulması insanın doğayla olan bağının zayıflaması, kopması ve e, artık doğal döngülerin dışında davranması ve dolayısıyla da aslında sürekli olarak işte bakıma ve yüksek enerji girdisine ihtiyacı olan bir takım sistemler, mekanizmalar yaratması. Sonucu oluşan şeyler, sorunlar bunlar. Dolayısıyla o zaman sorunun çözü özüne inecek olursak biz bu bağı yeniden tesis etmemiz lazım. Yani hı hı. yeniden tesis etmeye yönelik bir şeyler yaparsak düzelme yolunda adımlar e, atabiliriz. Ee, buğday zaten bu yönde bir sürü model ortaya koyuyor. Yani ekolojik pazar bunlardan biri, evet. tatuta projesi bunlardan biri, işte bilginin dolaşımı, ser e, yayılması bunlardan biri. İnsanların bu kapsamda bir araya gelmesi bunlardan biri. Yaşam okulu da bunu e, aslında hayatın değişik konularını tam da bu yaşamın bütünselliği ekseninde tartışan e, bir interaktif öğrenim ortamı aslında. Hı -hı. E, belli uzmanlıklara sahip e, hocalarımız var. Hı -hı. E, bu hocaların bir kısmı üniversite e, de çalışıyor bir kısmı da tamamen yaşam ustalığı. Yani bu konuda hani deneyimden kaynaklanan bilgi ve şeyi sahibi insanlar. Belli konu başlıklarımız var ve bütün konuları birbirine bağlayarak ilerlediğimiz bir 7 günlük bir program. program. Yaşam evet. Okulu. evet Yaşam Okulu'ndan detayları ve programla ilgili biraz daha ayrıntı alacağız. Ama istersen bir müzik arası verelim. Çok iyi olur. Ee, Baptist'ten benim çok sevdiğim bir parça bilmiyorum umarım sen de hoşlanırsın. One More Cup of Coffee adlı parçayı dinleyeceğiz. you high. Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee adlı parçayı dinledik. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yaşam okulu ile ilgili program konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Güneş'in Aydemir'le. Güneş'in yaşam okulunun bütüncül bir... E, felsefesi olduğundan ve bütüne baktığından bahsettin. Aynı Buğday Derneği'nin projelerinde olduğu gibi. E, bu ikinci yaşam okulu ve teması da içimizdeki doğa ve doğadaki biz. E, neler konuşulacak? Neler yapacaksınız? Yani bu yedi günlük programın biraz ayrıntılarından bahseder misin? Tabii. E, burada e, aslında tema başlığından da anlaşılacağı gibi insanı ortaya alıyoruz. Ee, ve e, insanın e, doğayla olan ilişkisini e, ve doğayı algılama biçimine dair yani biraz insanın içsel dünyasına e, dair e, alanları büyüteç altına alıyoruz diyebiliriz genel olarak. Bu Hı -hı. ne demek? E, aslında e, birazcık e, konuları şu şekilde ördük. Başlangıç olarak öncelikle... Doğanın işleme mekanizmalarıyla e, başlıyoruz. Hı. Doğanın işleme mekanizmaları yani çok temel e, hani dünyada hayat olsa da olmasa da işleyecek olan çok temel yaşam kurallarından bahsediyoruz. Döngüsellik, çeşitlilik, tekrarlanabilirlik e, gibi hı hı. E, ve birazcık permakültür gözüyle örüntüleri anlatan bir hı hı. E, bölümümüz var. Bu bölüm sadece e, ders e, olarak, teorik ders olarak değil, aynı zamanda işte bir ırmak boyunda yürüyerek oradaki bir ırmağın yarattığı örüntüleri gözlemek, onları analiz etmek ya da baktığımız bir manzarada ee, onu görebilmek daha Hı -hı. farklı bir gözle bakabilme egzersizlerinin de olduğu bir e, alan ve e, yaşama örüntü gözüyle bakmaya başladığımızda aslında bir e, büyülü bir ortama girmiş gibi oluyoruz Hı -hı. Ee, Böyle bir değişiklik yaratmak ilk etapta yapacağımız şey. Ve bunun yanı sıra Örneğin başka bir dersiniz var Gerçeği algılama beynimizin e, gerçeği algılama e, yeteneğiyle ilgili bir ders var ki o apayrı bir alan açıyor. Çünkü aslında algıladığımız şeyin son derece kısıtlı ve var olandan da çok farklı olduğunu anlıyoruz. Evet. Gerçek algımız ve tanımız birden değişiyor. Birden bile değişiyor. Ve bu dersi veren hocamız mesela tamamen bütün işi e, konusu e, beyin ve sinir e, fizyolojisi ve kaotik sistemlerle ilgili e, bir e, ortak alanında çalışıyor ve Hı -hı. tıp fakültelerine aslında bu dersi veriyor. Yani tıp fakültesi öğretim görevlisi Biyoloji e, temel biliminden Hı -hı. gelmiş. Fakat tamamen bu alanı e, çalışmış hayatı boyunca. Hı -hı. E, ve e, bu iki ders birbirini bütünlüyor. Ve ee, burada işte iç, iç, içsel olarak biz gerçekliğine nasıl algılıyoruz? Gerçek ne? Doğa ne? Bunu e, görüyoruz. Bunun yanı sıra e, örneğin gerçekliği nasıl aktarıyordu geçmişte insanlar? Bunun Hı -hı. bir yolu olarak masalların çözümlenmesini e, Sayın Özcan Yüksek'ten dinliyoruz. Evet. Masalları okuyoruz. Hatta bir çocuk varsa masalı çocuğa anlattırıyoruz. <gülüyor> ve Özcan çözümlüyor tek tek. Ve bunun yanı sıra işte bir takım arazi gezilerimiz var. Ziyaretlerimiz var. Ve yine programın içerisinde son gün yine Bursa Ak Topraklık'taki 8500 yıllık tarih öncesi yerleşimine gidiyoruz ve orada insanın nasıl e, yerleşik hayata geçtiğini ve buradan yaşamında, gündelik yaşamında ne gibi değişiklikler olduğunu, çevresiyle olan ilişkisi nasıl değiştiğini e, dinliyoruz, görüyoruz e, ve bu şekilde programı bitiriyoruz. Ama programın içerisinde dediğim gibi işte doğada yürüyüşler, e, doğayı anlamaya yönelik bir takım egzersizlerimiz var. ...onları yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Hmm, bir de galiba gökyüzü gözlemi, ateş başı sohbetleri Tabii, gibi böyle... Tabii onlar var. <gülüyor> <gülüyor> Son derece evet öyle hani zaten anlattıkların çok çekici ve gerçekten hani ah gitsem dedirten şeyler... ...ama evet. bir yandan da bütün bu egzersiz ve öğretilerin ve bütün bu sohbetlerin yanında... Bir de bir beden perküsyonu çalışması da olacak değil mi? Evet ee, bu... şu olacak her Hı -hı. sabah güne başlamadan e, önce... Ee, aslında ufak bir yoga bölümü de var ama onun arkasından bir beden perküsyonu bölümümüz var. Hı hı. Beden perküsyonunu da bu konuda uzun senelerdir çalışan arkadaşımız Tugay Başar yaptırıyor. Hı hı. Hatta şöyle bir şey oldu geçen seneki programda e, beden perküsyonu 45 dakika e, kadar sürmüştü ve öğrencilerin en büyük şeyi tam aborijin haline geliyoruz ve bitiyor. <gülüyor> Seneye bir saat yapalım şeklinde <gülüyor> bir talep geldi. E, yani o da içimizdeki hmm. o ilkel insanı uyandırma hmm. anlamında e bir egzersiz olmuş oluyor ve çok da keyifli bir e evet. e çok keyifli bir etkinlik. Çok çok gerçekten çok etkileyici. Nerede kalınıyor? İşte ne bileyim yemek ve konaklama organizasyonu konusunda birazcık fikir verebilirim. Çam Tepe'de yapılan bütün organizasyonlar aslında Çam Tepe bir okul gibi tasarlandı. O yüzden orası bir toplantı ve ders mekanı. Biz kalış ve işte yemek yeme içme vesaire gibi destekleri yakınımızdaki bir tatuta çiftliği olan Dede Tepe çiftliğinde hallediyoruz. Dede Tepe çiftliği ile Çam tepe arasındaki ulaşımı e, yakınımızdaki köyden köyün minibüsünü kiralayarak yapıyoruz. Yani yerel e, bir iş kaynağı da yaratmış oluyoruz bu şekilde. Hı -hı. E, ve bütün işte yemekler oradaki yöresel e, köylü teyzeler tarafından Hı -hı. E, yapılıyor. Orada böyle bir mutfak var. Hı -hı. E, ve dileyen e, katılımcılar o mutfakta da gönüllü olarak çalışma şansına sahipler. Hı -hı. O çiftlikte aynı zamanda yılın her ayı Gönüllü e, ziyaretine açık bir çiftlik. Uluslararası gönüllülerin geldiği çok böyle gönüllünün uğrak olduğu bir çiftlik. E, orada kalış yerlerinde hem e, Nedetepe çiftliğinde böyle e, küçük evler var bir de Moğol çadırları var. E, yaz olunca tabii dışarıda da uyunuyor. Hı -hı. E, ve bütün çiftliğin bütün enerjisi güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanıyor. Normal bir elektrik e, şeyine enerji hattına bağlı değil kendi enerjisini kendi üreten bir çiftlik dedi tepe Evet, çok teşekkürler gençin gerçekten. Ben küçük işte katılmak isteyenler için bir telefon numarası ve web adresi verelim istiyorum. Evet. Gerçekten hem gerçeklik hakkında işte pencerenizi başka bir ufka açmak, masallarla, oyunlarla, gökyüzü gözlemleriyle, ırmak kenarı yürüyüşleriyle doğanın dilini öğrenmek ve içimizdeki duayı ve doğadaki bizi keşfetmek istiyorsanız ee, sırtını Çam Ormanlar'a e, yaslamış bir taş bina olan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'ndeki Yaşam Okulu'na katılmak istiyorsanız e, Katılım 20 kişiyle sınırlı hı hı. E, Ve e, Yaşam Okulu katılımcıları başvurular arasından seçilerek belirleniyor Evet e, Ve başvuruda bulunmak isteyenler özgeçmişlerini ve bir sayfalık niyet mektuplarını ve konuyla ilgili sorularını 23 Haziran tarihine kadar info at adresine veya 0 532 671 90 67 tekrar ediyorum 0532 671 9067 nolu telefona iletebiliyorlar. Aynı zamanda Çamtepe'nin de bir web sayfası var. var. Oradan da detaylı programı görebilirler. Evet www.çamtepe.org www.yaşamokulu.org'dan da hı hı. bilgi alabilirler. Aynı zamanda Budaya da aslında Buday Derneği'nin web sayfasından ve iletişiminden de Çamtepe'ye Çamtepe ulaşmak mümkün. Çok teşekkürler. Çamtepe'nin enerjisini stüdyoya getirdin. Güneşin Rica derim çok memnun oldum Evet e, o zaman e, gelecek programlarla ilgili tekrar buluşmak üzere diyelim İnşallah. Hoşça kalın <gülüyor> hepinize iyi hafta sonları.